Rum Suresi 60 Ayet Olup Mekke'den Hazil Olmuştur. Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla Bismillahirrahmanirrahim Elifillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Elif lammim. <gülüyor> Rumlar yakın bir yerde mağlup oldular. <gülüyor> ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler. İyi birkaç yıl içinde. Çünkü işleri karara bağlama yetkisi, başında da sonunda da Allah'a aittir. O gün, müminler de Allah'ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler. Allah <Sessizlik> Dilediğini muzaffer kılar. Zira o, azizdir, rahimdir, mutlak galiptir, sınırsız merhamet ve ihsan sahibidir. <Sessizlik> Allah'ın vadidir. Allah verdiği sözden caymaz. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. Yağdan <Gülüyor> Bildikleri sadece dünya hayatının dış görünüşüdür. Ama ahiretten habersiz gafildirler. <gülüyor> olsun kendi başlarına kalıp düşünmediler mi ki, Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan bütün varlıkları, gerçek bir gaye ile belirli bir vadeye kadar yaratmıştır. Ama insanların birçoğu, Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar ediyorlar. اَوَلَمْ يِأَك۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَوْمْ Onlar dünyayı hiç dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler. Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı alt üst etmiş, sular, maden, ekin gibi nimetlerden yararlanmış ve şimdikilerin yeri imar edişlerinden daha fazlasıyla imar etmişler. Rasulleri de kendilerine aşikar parlak deliller getirmişlerdi. Ama hakikati reddettiler. Ve sonuçta yok olup gittiler. Allah onlara asla zulmetmedi. Lakin onlar kendi öz yanlarına zulmettiler. ثُمَّ كَانَ عَاطِبَةَ الَّذ۪ينَ O fenalık yapanların akıbetleri en fena bir akıbet oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalan saydılar. Bir taraftan da onlarla eğleniyorlardı. Allahu yed'ur <gülüyor> Allah kainatı yaratmaya ilkin başlayan, sonra onu tekrar yapan, öldürdükten sonra diriltendir. İşin sonunda da hesap vermek üzere onun huzuruna götürüleceksiniz. <Sessizlik> Kıyamet koptuğu gün, o suçlu kafirler Ümitlerini tamamen kesip susarlar. <gülüyor> ortaklarından kendilerine bir tek şefaatçi dahi bulunmaz. Zaten onlar, ortaklarını da reddedeceklerdir. Kıyamet saati gelip çattığında, işte o gün, Müminlerle kafirler, birbirlerinden ayrılırlar. İman edip, Güzel ve makbul işler yapanlar cennet bahçelerinde ağırlanarak neşelenirler. <gülüyor>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 Akşama girerken, sabaha çıkarken Allah'ı takdis ve tenzih edin, namaz kılın. <Gülüyor>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 O ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz. <gülüyor> varlığının ve kudretinin delillerinden biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra dünyaya yayılmış beşeriyet haline geldiniz. <Sessizlik>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 ve kudretinin delillerinden biri de göğün ve yerin kendisinin buyruğu ile kaim olmaları belirlenen yerde safa sağlam bulunmalarıdır. Sonra sizi yaptığınız yerden bir çağırdı mı birden kabirlerinizden çıkıverirsiniz. Ve lehu men fissamâvâti vel <gülüyor> Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. Onların hepsi isteyerek veya istemeyerek O'na itaat ederler. <gülüyor>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 o halde sen batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü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 وَلَا فَوَلَا Başka her şeyden geçerek, ona tam gönül verin, ona karşı gelmekten sakının, namazı hakkıyla ifa edin, ve asla dinlerini parça parça edip,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 kendi yanındaki ile böbürlenmektedir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 Ve böylece Allah'ın nimetlerine nankörlük ediyorlar. De ki, bir süre eğlenin bakalım. Yakında öğrenirsiniz. <gülüyor> Yoksa biz onlara bir ferman indirmişiz de o ferman mı Allah'a şık koşmalarını bildiriyor. Oy inzaquna nas rahmeten ferihu biha. Ve in tusifhum sey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 de yakınlarına yoksula ve yolcuya hakkını ver. Allah'ın rızasına nail olmak isteyenler için böyle yapmak daha hayırlıdır. Felaha erenlerde işte onlardır. <Gülüyor> başkalarının mallarıyla artış sağlasın diye faize verdiğiniz para, zahiren fazlalaşsa da Allah'ın nezdinde artmaz. Ama Allah'ın rızasını arzulayarak verdiğiniz zekatlar, O'nun nezdinde bereketlenir. İşte böyle yapanlar, ödüllerini kat kat arttırırlar. Allah'ın al ce ki, sizi yaratır, sonra rızıklandırır, sonra tayin ettiği vade geldiğinde, sizi öldürür, sonra da diriltir. Düşünün bakalım, sizin, ibadette Allah'a ortak yaptığınız kutlar içinde, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? Allah, onların iddia ettikleri ortaklardan, münezzehtir, yücedir. ولا الفساد في بل بِمَا بما كسبت أي buyruklarını umursamayan şu insanların, kendi tercihleriyle yaptıkları işler yüzünden, karada ve denizde, bütün dünyada bozukluk ortaya çıktı, nizam bozuldu. Doğru yola ve isabetli tutuma dönme fırsatı vermek için Allah, yaptıklarının bazı kötü neticelerini onlara tattırır. Kul <gülüyor> fil De ki, dünyayı gezinde daha önce geçmiş toplumların akıbetlerinin nasıl olduğuna bakıp anlayın. Onların da ilk serisi müşrik idiler. <gülüyor> Allah tarafından o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce sen yüzünü özünü dürüst bir şekilde dosdoğru dine yönelt. O gün insanlar zümre zümre ayrılacaklardır. <gülüyor> inkar ederse, inkarının zararı kendisinedir. Kimler de güzel ve makbul işler yaparlarsa, onlar da kendileri lehine iyi bir hazırlık yapmış olurlar. <Gülüyor> Zira Allah iman edip güzel ve makbul işler yapanları lütfu ile ödüllendirecektir. O kafirleri asla sevmez. Tamim. Onun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de size rahmet eserlerini tattırması, emriyle gemilerin akıp gitmesi ve onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeci olarak göndermesidir. <Gülüyor> Ey Rasûlüm! Biz senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. O peygamberler, ümmetlerine parlak deliller getirdiler. Ama çoğu iman etmedi. Biz de o suçlulardan intikam aldık. Çünkü müminleri desteklemek, bize düşen bir borç idi. <Sessizlik>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 وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْرِ اَيْنَ اَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْرِهِ لَمُبْرِسِينِ. Halbuki onlar daha önce Allah'ın üzerlerine yağmur indireceğinden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 onlara sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek, onlar da o yeşillikleri sararmış, kavrulmuş görseler, ondan sonra nankörlük etmeye koyulurlar. Ve <Sessizlik> bil ki sen ne ölülere sesini duyurabilirsin ne de arkasını dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin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 Kıyamet, duruşma saati gelip çattığında, suçlu kafirler yemin ederek, dünyada sadece bir saat kaldıklarını ileri sürerler. Onlar, dünyadayken de doğruluktan işte böyle döndürülüyorlardı. Ve <gülüyor>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 O gün zalimlere mazeretleri fayda vermeyeceği gibi onlardan tarziye vermeleri de istenilmez <gülüyor> Biz gerçekten bu Kur'an'da insanlar için nice meseleler getirdik. Eğer sen onlara karşı istedikleri bir mucizeyi getirmiş olsan dahi, o kafirler, siz ancak batıl iddialar peşindesiniz, derler. <gülüyor> İşte Allah, ilim peşinde olmayan, gerçeği aramayanların kalplerini böyle mühürler. KASBİR İNNE VAADALLAHİ HAKHU LA YASTEKİF FENNE De sabret, çünkü Allah'ın vaadi kesindir. Sakın ona inanmayanlar seni paniğe düşürmesin, seni dayanıksız bulmasın ve seni endişelendirmesinler.